Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın Umar Bey. Günaydın. Günaydın Umar. Evet spor konuşmaya vaktimiz kalacak mı bilmiyorum ama... <gülüyor> ...öncelikle tabii bu... ...bazı gazetelerin de haklı olarak... ...bence haklı olarak kaos ya da komedi olarak nitelendirdikleri bir şey yaşanıyor. Bu şikeyle ilgili olarak. Ve çok böyle tuhaf, tuhaf da fotoğraflar var. Bir şike meselesiyle başlayalım. Ondan sonra belki vakit kalırsa <gülüyor> tenise filan da geçebiliriz. Diğer, diğer, diğer, diğer sporlar diğer başlığı altında. <gülüyor> evet. evet. Nedir Dün şimdi? Dün Ankara'da Türkiye Futbol Fedasyonu'nun olağanüstü genel kurulu vardı. Ee, bu bir ay kadar önce planlandığı bir genel kurul ve gündemi de e, şuydu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yönetmeliğinin 58. maddesinde bir takım değişikler yaparak e, potansiyel yani şike cezalarını hafifletebilir miyiz? Gündem bu olacaktı plan buydu. Ee, hani bir başka seçim, başka bir tartışma yoktu. Bu da göre toplandı dün genel kurul ancak birkaç takımın zaten genel kurula gelmeden kulüplerde itirazları vardı buna. Bir de yani bu şike soruşturmasında eee baş zanlı gibi gözüken kulüp Fenerbahçe'de itiraz edince eee değişiklik önerisi genel kuruldan geçmedi. Yani futbol federasyonunun bütün beklentisi oydu. Hani kararı biz yönetim kurulu olarak almayalım. Genel kurul alsın ve genel kurul almadı kararı. Şimdi yönetmelik olduğu gibi kaldı. Ya yani bundan sonra bir şike kanatına varır ve bir ceza uygulamaya karar verirse profesyonel futbol disiplin kurulu eski şekilde uygulayacak. Yani şu an o kaldığı gibi ve bunların cezası e, küme düşürme artı eğer takdir e, görürlerse e, puan silme ekstradan o kurulun şeyine bağlı e, takdirine bağlı Peki, <gülüyor> ben Şimdi sormak istediğim bir şey var bu hı. noktada e, Fenerbahçe neden e, bunda karşı çıktı ve değişmesin dedi bu 58. madde midir nedir yani son Fenerbahçe'nin hani aslında bu geçen 3 Temmuz'dan beri aradan ne kadar geçti demek ki 6 buçuk 7 ay oldu neredeyse yani 7 aylık süreçte aşağı yukarı bütün kurumlar böyle değişken tavırlar gösterdiler. Yani hani 7 aydır aynı tarzı ilgilenen pek bir galatasaray var çünkü biraz şanslılar geçen sene bu olayların dışında kaldılar o yüzden. Hani biraz tuzlu kuru denir ya. O durumda Galatasaray ve hani e, eğer orta bir şirke varsa ce, şey olan e, bunu bu eylemi yapan Cahsin'i çeksin kardeşim tavrı var başından beri ama hani Galatasaray'ın ismi geçmediği için biraz rahatlık var onun rahatlığıyla. Var. Onun dışında Türkiye Futbol Federasyonu olsun, kulüpler olsun inişli çıkışlı böyle bir tavır şeyi var. E, zinciri var. Fenerbahçe'de çok değişken bir tavır izlendi. Önce işte eee hani söylenen suçlu, suçumuz yok gibi davran, davranalım tavır vardı. Sonra basında bazı yansıyan şeylerde hatta futbol federasyonuyla pazarlık ettikleri bizi düşürün dedikleri Ağustos ayında. Böyle bir e, gel gitli tavır şey oldu. Son bir aydır e, takınıkları tavır şu yani bizim aslında bir suçumuz yok. E, bu iddianama açıklandıktan sonra özellikle eee elit hanım durum, yani biz savunmamızı yapalım, diğer takım dün genel kuralı tekrar edilmiş, şimdi diğer takımlar kadar suçsuzuz, ee, puan filmleri yasıyla bizim cezamızı muhtemel cezamızı hapisle hafifletemezsiniz, biz zaten ceza almayacağımıza inanıyoruz, o yüzden hafifletmeyin cezayı falan, eski usul devam edelim ve şey varsa da e, bir tek hani Fenerbahçe değil bu cinin içinde olan kulüp. Başka kulüp varsa onlar da köme düşsün eğer biz düşeceksek bu tavır aslında hani o kısmıyla akıllar çünkü şöyle bir izlenim oldu bugüne kadar yani bu işin en başında Fenerbahçe var puan silme cezası olsa da müthiş puanı silecek Fenerbahçe'nin belki 75-90 puan hani bu köme düşmenin nerede eşdeğer ama diğer kulüpler biraz yaratacak işin içinden ee, hani 12 puan silecek 15 puan silinecek. Bu sezonu belki biraz kaybedecekler. Senedeyi kurtaracaklar. Hmm. Ee, bunu istemiyor Fenerbahçe haklı olarak. İsmi geçen toplam 8 kulüp var. Eğer hepsi bu işin içindeyse hepsi düşsün. Ve bundan sonraki süreçte de öyle olacak. Ee, disiplin kurulu zaten savunmalarını istemişti kulüplerin. Yirmi ee, gün içinde. Savunmalar gelecek. Herhalde onları dinleyecek ama bu arada yani savcılıktan gelen bütün ek klasöyler hepsini okumaya gerek var mı onu da bilmiyorum. Yani çünkü disiplin kurulu futbol, durumu farklı. Hakikaten kanaatle karar verecekler. Ee, etik kurul geçen Ağustos ayında bir ön rapor hazırlamıştı. Kanaatla bir rapor var. İşte kısmen dışarısızlığı sızdığı söylüyor. Hani belli dokümanlara, belgelere baktılar. Ama kanaatla hazırladılar. Bir savunma almadılar. Ee, çünkü spor, disiplin inde şey böyle e, e, nasıl diyeyim gelenekteyim de, miyim de? Hani, kural böyle yani şey gibi e, yargı gibi mahkemedir gibi şey yapamıyorsunuz bir usul izleyemiyorsunuz. E, de olabilir. Evet öyle evet. evet. Şimdi işte onlar tabi savunma hakkı da var savunmaları alacaklar e, demek ki işte geçen sene hani. Belki 2 ay içinde kararlılma söz konusu. Kaosa gidililecek şu durum var. E, dün futbol federasyonu başkanı ve yönetimi çok ciddi eleştirilmiş genel kurulda. E, Mehmet Aydın'ın hatta... Evet bir bağlantı kesilmesi söz konusu oldu. Telefon bağlantısında bir kesilme. Ve biz... Şey konuşurken e, Alp Ulaga ile bağlantı kesildi. Şimdi tabii e, bu Türk Futbol Federasyonu'nun istifa edip etmemesi meselesine e, de gelip e, dayandı. Dün e, Federasyon Genel Kurulu'nda şike teşvik suçlarına yaptırımların değiştirilmemesine karar e, verildi. Aydınlar'da, Türk Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar'da gördüm ki herkes suçsuz, tek suçlu, tek suçlu biziz. Şeref ve onurumuzla geldik, öyle gideriz sözleri istifa sinyali diye yorumlanmış. Türk Futbol Federasyonu Başkanı ise İstanbul'a dönerken istifa yok, devam ediyoruz, tatile çıkıyorum demiş. Bu da aslında genel... E içinde bulunduğumuz ve belki de sadece bu sabahki programın değil bütün haftalar boyunca ilgilendiğimiz haleti ruhiyenin ruh halini Zeitgeist'ın zamanın ruhunun da çok iyi bir benzetmesi yani şeref ve onurumuzla geldik öyle gideriz şeklinde bir çıkış yapan bir insanın ondan sonra da Yok istifa filan yok devam ediyoruz. Tatile çıkıyorum demesi biraz çelişki yaratmıyor mu sence de? E, yaratıyor mu zaten şu noktada istifa etmesi de e, biraz ilginç olur Çünkü artık karar vermesi gereken e, kurumun başında karar verme e, zorunluluğu gelince hop istifa ediyorum biraz. O da e, davranış olarak pek tutarlı olmazdı sanki. Evet, Edecektiyse peki, ilk başta edeydi. E, peki o zaman bu lafı niye etti? Ben asıl bunun üzerinde duruyorum. Öyle çok laf ediliyor <gülüyor> ama. Şeref ve onurumuzla geldik öyle gideriz diyor. E, bunun arkasından hemen e, şerefinizi ve onurunuzu kurtarmak üzere yaptığınız bu istifayı da e, sevgiyle e, ve saygıyla anıyoruz şeklinde bir anlayışa ulaşmamız gerekiyordu. Pek öyle olmamış ve müthiş kavgalı gürültülü bir şeyin sonunda da. Yani anlaması çok kolay olmayan bir şekilde yapılmış. Yani şimdi şöyle bir durum var. Ee, yani oldukça sert bir konuşma yaptı söylüyor. Biz nereden bilelim burada kirli işler vardı. Biz bunları temizleyeceğiz. Bunları bilen bir adam bu başkanla ada olur mu diye bir ifade kullanmış. Fenerbahçe'nin bu KAS diye adlandırılan UEFA... Yok UEFA değil, Uluslararası Spor Mahkemesi. Spor Mahkemesi'nin de de UEFA'nın geri çektiği müfettiş Pierre Cornu'nun raporu içinde UEFA'nın KAS'tan Cornu'nun ifadesini geri çekme yazısından da iki cümle okuyorum demiş. Türk Futbol Federasyonu'nun bilgisi etik kuruluyla ilgili değil, basında yer alan bilgilerle ilgilidir. Türk Futbol Federasyonu yetkililerinin kornuyla olan ifadelerinde kişisel görüşleri yoktu. İşte bu nedenle ifade geri çekiliyor diye konuya açıklık getirdi. Yukarıda Allah var demiş Ali Koç. Böyle enteresan bir e, kaotik, son derece kaotik manzaralar. Ta, Ankara'da tarihi gün deniyor işte. Açıklamalar enflasyonu. Biraz böyle. Ee, Ve, sadece... Yer doldurmak için yapılan açıklamalar da arada var. Onlar da bizi de biraz aldatıyor sanıyorum. Bütün fotoğraflarda, görüntülerde şeyle ilgili yani sinir eşiğinin, sinir krizinin eşiğindeki erkekler görüntüleri sergiliyor böyle bütünüyle orada. Kavgalar falan da çıkmış zaten. Yaşanan süreçte ben şunu gördüm. Herkes suçsuz, tek suçlu var. O da biziz diye ironik dümana konuşmuş. ve Böyle bir durum. Şimdi Alp ve Ulaga ile bağlantımız tekrar sağlandı. Ona, onun için dönüyoruz. Alo Alp. Alo. <gülüyor> ee, şeyden, yani başkanın konuşmasından bahsediyorduk. Evet. Ee, yani kaos olabilir, yol açabilecek şu var. Eğer Hı? Mehmet El Aydınlar bu eleştirilerden e, bakıp ki iki hafta önce de konuşuldu istifa ederse o zaman e, bütün süreç baştan yaşanabilir çünkü e, seçimli genel kurula gidilecek bu herhalde çağrı yapılması demek ki birey olacak bir süreç ve e, tüm kurulları da tekrar oluşacak futbol federasyonu bu yani buna disiplin disiplin kurulu etik kurulu dahil yani Hayır. o oradaki bütün ekipler değişebilir ve bütün disiplin süreci baştan başlayabilir evet. e, yani elbette belgeler aynı ama soruştum yapacak kişiler değiştiği anda ee, bu süreci baştan başlatacak. Ee, e yani futbola bir, bir anlamda sporun yanı sıra hem bir ticari hem de bir eğlence sektörü açısından bakacak olursak çok da uygun olur. Çünkü son derece eğlenceli yeni bir perdeyi de izlemiş oluruz <gülüyor> bu şekilde. <gülüyor> evet. E, hatta zaman zaman göz attığım çok eğlenceli e, şey e, palavra versitesi Zaytungu var. Evet. bakıyorsunuzdur. Orada bununla ilgili vesaire mi adı? Basketbol Federasyonu güya toplantı yapıyor. Bizde ne şikayetler var? <gülüyor> futbol izlemeyin artık, biri diye Federasyon <gülüyor> kendi toplantı yapıyor. Belgeleri, videolarıyla ortaya koyuyor. Bakın böyle şikayetler var bizde. Artık futbol konuşulmasın diye. Çok geç biz açık Radyo şike ligini çok uzun süre <gülüyor> önce başlatmıştık. Evet. evet. <gülüyor> böyle bir, bir espri haber de vardı. Arkadaşlar, futbol zaten e, gündemde çok yer tutan bir spor dalı yani e, şeyiyle ...ve hani delikodusu ile... ...bir de hukuki... ...ve bu şey kısmı gelince, ...kulis kısmı gelince artık tamamen öyle oldu... ...ve şeyden dolayı da... ...takvimin sıkışıklığından dolayı biliyorsunuz... E, ...cuma maç... ...cuma maç, maç, pazar maç, pazartesi maç... ...salı maç, çarşamba bu şu düzendeyiz artık... Hani galiba maç olmayan tek gün... E, ...dündü işte ...bugün tekrar devam ediyoruz... ...yeni bu haftayla hani haftalar birbirine... ...karışmış durumda... ...bir de bu kısım var ama yani... Şu anda futbol fedasyon yönetimi kurulu seçime giderse iyice, iyice bir karambol. Çünkü mesela onların kurduğu ve e, kimin neden yapıldığından anlaşılmadığı bir playoff sistemi var. Lig onunla oynayacak. Hani yeni genel federasyon artık bunu iptal edemez. Sezonu böyle oynayacak kulüpler muhtemelen. Niye demesin? Bu playoff uygun değil. Böyle olsun ya, diyemez mi yeni federasyon? Bu noktadan sonra artık diyemez. Karar verilmiş. Yani sezonun şeyi nasıl oynanacağı. E, e, yönetmenlikle belirlendiği için oraya yazılmış ama gelecek sezon için kaldırabilir tabii. Böyle bir durum ama sürecin uzaması ve sürecinin uzaması UEFA'yı çok rahatsız edecek. Onlar haber bekliyorlar. Hatta dün genel kurula gözlemcilere gelecekti bilmiyorum. Onunla ilgili bir satırlarında ben kaçırmış olabilirim haberi okuduğum yerlerde. E, ve bir şey bekliyorlar. Karar olmasını bekliyorlar. E, orada Türk futbolunu endişelen endişelendirebilecek kısım şu. Yani UEFA şunu diyebilir. Yeter artık kardeşim. Bir şey beceremiyorsunuz. Ben kararımı alıyorum. Ee, Türk takımlarını işte 3 yıl süreyle Avrupa Kupalarını almıyorum. 5 yıl süreyle Avrupa Kupalarını almıyorum. Ne haliniz varsa görün. Kendinize çekirdeği düzen verin. Ama benim e, turnuvalarımda bir süre oynayamayacaksınız. Evet. Çok e, ağır bir karar olur gerçekten. E, bu daha önce ülke olarak Kimseye uygulandı mı? İngiltere uygulandı. 1985'te. Sebebi şiddet onu. E, Heyzeldeki şiddet. Hı hı. E, ve İngiliz kulüpleri 5 yıl süreyle. Sadece o maçın sebebi olarak gözüken Liverpool taraftarları, orijinal Liverpool değil. Tüm İngiliz takımları 5 yıl süreyle e, Avrupa kupalarına alınmadı. E, hatta Liverpool'un bir ekstra bir yıl daha var. Öyle böyle gördük. Başka bir ülkeyi hatırlamıyorum. Kulüp olarak vardır ama yani şu an şeyimden çıkmış olur Bir haftamın çıkmış olur Çok ağır bir e, karar olur. Sonuçları ağır olur. Yani ne Türkiye'ye kaliteli yabancı oyuncu getirebilirsiniz, Ne oranın gelirlerinden faydalanabilirsiniz. Ne prestijinizi sağlayabilirsiniz. Çok ciddi. E, bu yüzden yani en azından karar olunca karar alınacağına olunca, dair bir şey lazım. Bir güvence. Yani biz Mars sonunda 15 Nisan'da işte playoff başlamadan bu kararı alacağız. Futbol Federasyonu yapacağı olduğundan sonra. Yapması e, gereken. E, yapması gereken evet. evet. Yeni, yeni seçim dönemine kadar hiç karar almasa olmaz mı? Ben federasyon seçiminden bahsetmiyorum. Genel seçimleri. <gülüyor> seçimleri bekleyelim biz. İşte o zaman da siyasetle karışması yasak galiba UEFA kurallarına e, göre. Hmm. şeyin aslında genel kurulu biraz da karıştıran herhalde zaten o kulüpler karşı oy verdiler. Son on günde şöyle bir gelişme oldu. Zaman zaman benim de dikkatimden kaçırdığım bir şey. Eğer hakikaten şiki olduysa bu işin bir de mağdur kulüpleri var. Evet tabii. Şiki yüzünden köye düşmüş kulüpler. Koyna Spor, Spor, onlar Süper Lig'den birinci lige düştüler. Kasımpaşa geçen yıl. Altay var. Birincilik'den ikinci lige düştü geçen yıl Altay. Yani ee, Giresun Spor ve Mersin Mayurdu'nun e, içinde bulunduğu e, iddialı eden e, şeyle e, operasyonda ikinci düş, düşen altay ay var. Onlar şeyleri bekliyorlar. Bir e, düştükleri geri alınmayı bekliyorlar. İkincisi maddi kayıpların telafi edilmesini bekliyorlar. Hem geçen sezondan hem bu sezondan. Yani e, küme düştükleri sezon var bir de oynayamadıkları sezonun gelirleri var. Çok ciddi bir durum. Ee, ee, eğer zaman... şey olsaydı yani Futbol Federasyonu Fuan silmeyle yetinse e, belki o takımları geri almak zorunda kalacaktı. E, o, yani tam bir kaos o zaman olabilirdi. Hani şeyi düşünün, belki 18 takım değil 20 takımlanacak oynayacak bir süperlik ya da 21 takımla. Böyle bir komedi de olabilir. E, hala bir ona göre demek ki söz konusu. Ee, ama o zaman da Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifa yok yola devam tatile çıkıyorum demesi haklı tabii. Yani şimdi tatil <gülüyor> zamanı. Başka türlü tatile gitmeden bu işin çözülebileceğinden emin değilim çünkü. Evet. <gülüyor> Bundan sonra iş işte, soruşturmasına kalıyor başkan. Ne yapacak bilmiyorum artık kara karakaten. Herhalde projeleriyle geliyordu futbol federasyonu ki şu an bir yeniden yapılanma çalışması da var ha, bir de e, bir soru daha var e, dünkü kararın tavsiye kararı olduğu federasyonun uymayabileceği de e, söyleniyor bir dinleyicimiz tarafından Son, şöyle tabii, soru. Yönetim, hmm. e, futbol federasyonu yönetimi e, şeyi disiplin kurulu talimatını değiştirebilir kendine ama bu artık çok tepki çekecek bir şey olur ee, yani mesela hani uluslararası kurumların hiç buna e, müsamaha göstereceğini hiç zannetmiyorum e, Türk içinde de ayrıca sıkıntı olur bunun olacağını ben zannetmiyorum yani e, hani artık bugüne gelen mevcut 58. maddeyle e, uygulanacak ve verilecek disiplin cezaları evet çok e... Heyecan verici gelişmeler var yani futbol maçlarından bile daha heyecan verici olduğunu ben şahsen itiraf etmek zorundayım. Ben daha evet büyük diyeyim. bir şeyle yani Güzeldi. adeta bir Barcelona Real Madrid maçı ya da Galatasaray Fenerbahçe derbisi heyecanıyla izliyorum bütün bu toplantıları. Mesela bu genel kurullar toplantıları aslında her hafta olsa? Ee, tabii kesinlikle hatta hafta arasında da yapılmalı. fikstür açıklansın biz de kombine bilet alalım. Eylere, genel kurullara. Evet. E, loja alalım. Mesela. ya yani Böyle tekliflerimiz olabilir ama neyse daha erken şimdi tatilden dönsün federasyon başkanını bekleyelim. Bu arada hakikaten 2-3 dakikada kalan 2-3 dakikamızda spora ayır, ayırmayı öneriyorum. Bu spor programında. Ve e, şeyden bahsedelim. E, teniste e, iki gelişmelerden birazcık Alo Yayın tekrar gitti sanırım evet, Bugün böyle kardan dolayı telefon hatları <gülüyor> diye <gülüyor> bahane Neyse Müslüm. önemli konuları konuş. Ben tenis Peki, konusunda konuşayım Evet ya. lütfen Nadal süper oynadı Federer karşısında Ve yendi Evet ee, Ama onda. hakikaten çok güzel oynadı yani o Sonucu verelim Peki nedir? Şimdi o zaman, orada neden bahsediyoruz? Hangi turnuva bu? Ee, bu güzel bir soru. <gülüyor> yani hazır girmişken icraat vermeye hangi açıktır? Tenis oynadıklarını biliyorum ama daha biraz daha bilgiye ihtiyacım var. Ya ben tenis maçlarını genelde telefon, televizyonda çıktığı zaman e, maç olarak şey yapıyorum. Alp de bu arada hattaymış tekrar. Alo Alp. Ha, merhaba tekrar Allah Bugün biraz derdi bir bağlantımız oldu. Ha, bugün e, problemli belki kardan dolayıdır. Son kalan bir iki dakika içinde de şeyi söylüyordum. E, te, e, biraz spora da yer ayıralım. Son bir dakikasını bu spor programının deyip e, şey, e, tenisten bahsediyorduk. Nadal'in Federer'i yendiği turmanın hangisi olduğunu konuşuyorduk. Mülye, e, e, şeye soruyordum ben Mahir'e o cevap veremedi. <gülüyor> <gülüyor> dün evet, yarın dün sabahtı e, Avustralya çıktıki yarı final maçı. Ben de bir yandan çalışırken <gülüyor> böyle <ben> <gülüyor> e, gözücüyle izledim, gözücüyle izledim. Zaman zaman bazı önemli sayılarda hani televizyon dibine gittim. E, Federal ilk set almasına rağmen yedi altı. Devamını niye getiremedi? Yani Nadal zaten yirmi maçları ikisini. Nadal'ın önemli bir üstünlüğü var herhalde e, dünkü galibetle. 17-10 mu oldu ya da 18-9 7 bir üstünlüğü var ee, karşılıklı maçlarında ama hani tenis tarihinin önemli rekabetlerinden birisi hiç şüphesiz. Ee, büyük turnuvalarda hele son 3-4 yılda Nadal'ın büyük üstünlüğü var yani. Bir Gereksin şey söyledi peki bu noktada? Evet. Hı -hı. Ee, yani çok Hı -hı. farklı stilleri var tabii ikisinin de evet. birbirinden. Evet. Ama ben kendi adıma hani hiç yanlı değilim. Federer'i daha Hı -hı. kalıcı gördüm görüyorum. Yani tabii kariyerinin sonuna yaklaştı artık ama Hı -hı. Hani bakıldığı Hı -hı. zaman o tarz bir tenis daha kalıcı gibi geliyor bana. Nadal'ınki biraz parla ve son tarzına. Parla ve son diyemeyiz. Yani 5-6 yıldır sonuçta yine bu seviyede. 5-6 yıl bile dünya tenisinin tepesinde çok önemli bir süre. Ama Hatice... Federer'in olduğu noktaya geldiğinde hala orada olacak mı? Merak ediyorum onu açıkçası. Evet bu bir tartışma konusu. Bir Fransa'da böyle bir araştırma yapıldı. Geçen yıl içinde. En sonda Galiba New York Times hayır bir web sitesi yaptı ama önemli kişilerden görüşüyor. Yok New York Times yaptı evet ünlü antrenör Nick Boletti'den de görüş almış. Hani 30 yaş 30 yaşın üstünde tenis çok fazla yani teniste yaş ortalaması biraz yükseldi ama 30 yaşın üstünde de başarılı pek kimse göremiyoruz. Evet bir soruşturma yapmışlar hakikaten 30'u geçip Grand Slam olan son tenisçi galiba kazanan erkekler de Andre Agassi yani Final oynayan var. Federallerde 30'u buldu. Hala çok iyi ama işte o son noktada takılıyor. Yani e, son Grand Slam'i alalı 2 e, yıl oldu galiba. 2 e, yıldır kazanamıyor. Elbette hep yarı finalde e, işte yıllardır zaten çeyrek finalden önce hiç elenmiyor. O da bir rekor. Beş turnuvamın ne oldu? Hani inanılmaz bir istikrar. Boletter'in söylediği şu ya. Yani, Nadal'ın çok fizyede olan bir stili var ve aynı işe geldiğinde aynı seviyede göremeyebiliriz hakikaten federal federalli federallisi hani müthiş bir profesyonel tabii öyle e, bu kendi sistemini kurgulayan bir tenisçi ki e, hani 3-4 yıl daha bu seviyede tutunabilir. Çünkü hani e, oyuncu çok seçiyor, çok iyi seçiyor. Çok iyi hazırlıyor fizik kondisyon olarak kendini. Öyle bir sakatlık yaşamıyor. E, yani birçok tenisçinin 29-30'da ol da oldu durumu belki 30-35'te gelecek o düşüş durumuna. Ee, yine buralarda görebiliriz ama işte Nadal için hep konuşulan şey zaten sakatlıklarından zaman zaman bahsedilir. Dizinden, ayağından çünkü müthiş bir fizik güçlü onu hakikaten ee, Onun pozitif etkilerini elbette görüyor Kort'ta gördü bu, bu, bugüne kadar. Ama negatif etkileri de işte vücutta yaptığı o tahribat çünkü e, bu bizim aklımızın almayacağı tempoda çalışan bir devirde çalışan bir motor gibi. Boşuna değil ya. Nadal'ın, antrenörünün, masörünün maçlardan sonra o vücudu soğutmak için onu dolu bir küvete sokması. Öyle yani o, hmm. Evet. Yani o öyle ısınıyor ki motoru soğutamıyorsunuz başka türlü. Müthiş tabii. Yani onu e, hani şey örneği verilir. Tenisin daha teknik kısmında e, vurduğu toplarda topun dakikada dönüş devri verilir. Evet. E, herkesin bir buçuk katı devirle döndürebiliyor topu. İşte galiba e, dakikada 5400 mi? Yani, 4 bir... bin küsürlü bir rakam hatırlıyorum. Evet, yani. Yani Federer'den 1000 <gülüyor> devir daha hızlı döndürebiliyor topu. Ama hani işte onun artısı var. de vücuda o yansıması. Öyle bir sıkıntı var ama burada işte finale yükseldi. Ee, rakibini belirleyecek maç. Yani Djokovic-Möri maçı e, bugün önünecek. Herhalde ee, sabah 9.30'da buçukta, e, on buçukta Türkiye Saati'yle oradaki maçlar başlıyor. Ustadeki ee, ikinci yarı finali oradan göreceğiz ama işte yani dünya salamızın i dördü ee, yine yarı finalde. Hani evet, on... bir sürpriz ee, yok yani. Evet yani son bir 2 yıldır gördüğümüzde üzere bu 4 tenisçi zaten diğerlerinden ayrılmış durumda yani kimle karşılaşırlarsa yeni bu yarı finale çıkıyorlar aralarındaki rekabeti bilemiyoruz orada. ...fark sonuçlar olabiliyor. Ama ee, en kötü... ...en düşük pozisyonda olan Murray herhalde değil mi? Evet işte o... <gülüyor> <gülüyor> e, ...geçen yılın sonunda... ...Eylül-Ekim bir... ...Dünya Salaması'na Federer'e geçti bir ay kadar. Evet. Dörtten üçü çıktı sonra Federer geri aldı yerini. Ama işte o... ...grand slam kazanamayan tek kişi onların arasında. Evet üç, onu kastetmiştim. Evet yani üç final onadı. Üçünü kaybetti ya da dört onadı. Hepsini kaybetti. E, diğer üçünde tabii... ...birinin on altı fena değil. Birinin 10, de o da fena değil. Öbürünün de 5 e, grand scheme şampiyonu var. Hiç fena değil. <gülüyor> evet. Yani, Peki bir da, de e, şey e, bu pazar mı sonuçlanıyor? Avustralya tenis. Erkekler e, pazar kadınlar fenele. Kadınlarda ne oluyor? Herhalde İzledim. yarın olmayacak. Kadınlarda şöyle bir şey oldu. Danimarkalı Bozniaki yenildi çelenk finalde ve dünya sallamasındaki bir numaralı yarını nihayet kaybetti. Yani pazartesi bir numara olmayacak. 3 aday birden çıktı yarına. 3'ü de yarı final çıktılar. Kvitova, Azarenka ve Şarapova e, yarınki finalde Şarapova ile Azarenka final oynuyorlar. Kazanan hem şampiyon olacak hem bir numara olacak. Böyle evet. bir e, çifte şeyli, çifte ödüllü e, final yani. E, Bu Şarapova, Cuma, cumartesi. Yarın oynamı. Evet. evet. Aynen öyle. Evet, e, nihayet birazcık da spor konuşma imkanımız oldu. Peki çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.